İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhabalar İzel Bey. Günaydın. Günaydın özdeş. Günaydın. Herkese günaydın. iyi sabahlar olsun. Teşekkür ederiz. Ee, Ömer Bey yok. Evet. Baş başayız bugün. Baş başa başa gelen çekilişte <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, peki. Ee, ben bu sabah ilk olarak e, Leonardo da Vinci'nin Rönesans döneminde yapmış olduğu, e, herhalde herkes bilir e, çok ünlü bir çizimi vardır. E, Vitri Vitriusius man yani Vitriusius adamı. E, da Vinci'nin günlüklerinden birinde. E, Yer alır. bu defterlerinden birinde yaralıyor bu çizim ee, eski Romalı bir mimar Vitruvius yani ta tam adıyla Marcus Vitruvius Polio e, mimar e, ve e, Roma dönemi e, metinlerine dayanarak insan vücudunun oranlarını yapar e, Leonardo da Vinci bu taslakta hatırlayacaksınız resmi iç içe geçmiş bir daire ile bir karenin ortasında çizilmiş. Kolları ve bacakları hem açık hem kapalı pozisyonda üst üste geçen bir çıplak erkek e, betimlemesi resmi vardır. E, logo olarak da falan çok kullanılır e, bu çizim. E, bu çizimin yanında yer alan el yazısı notlarda da oranların kanunu ya da altın oran diye anlandırdığımız insanın oranları yazılıdır. Fakat e, yine bu çizimde çok önemli bir mesaj daha. Bulunduğu söyleniyor iddia ediliyor Leonardo çizmiş olduğu bu figürün etrafını çevrilen o daire ile insanın ruhsal varlığını kare ile de içerisinde bulunduğu maddesel varlığı ifade etmek istemiş. Ee, peki bütün bu karikatür... Kendi yazmış buna. <gülüyor> peki. Kendi yazmış. Söyle abi. mi? Öyle yani mi yorumlar? Kendi... Yani. Böyle bir yorum var. <gülüyor> peki. Ee, bütün bu söylediklerimin karikatürle ne ilgisi var dersen, ee, Leonardo da Vinci aynı zamanda usta bir karikatürcü. Yani bayağı portre karikatürleri falan yapmış zamanında. Fakat bu gerçeği bir kenara bırakacak olursak, üstadın bu çiğ, şu... Vitruvius e, men çizimi, Vitruvius adam çizimi e, günümüzün pek çok karikatürcüsüne de ilham kaynağı oldu. E, bunlardan biri de Ukraynalı bir karikatürcü Vladimir Kazanevski Dün e, 10 Aralık e, günü bütün dünyada insan hakları e, günü olarak kutlandı. Ama endişeye meal yok. Bugün yeniden normale dönülmüş olmalı. E, Muhtemelen her yerde. Değil mi? <gülüyor> Normal diye bir program yapmıştık geçenlerde. Evet. Normalde evet. dönültü. Ee, şimdi bilindiği üzere 10 Aralık 1948 tarihinde yani bundan tam 75 yıl önce dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla insan hakları evrensel bildirgesi kabul edilmişti. E, bu nedenle 10 aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde insan hakları günü olarak e, kutlanıyor. Ukraynalı karikatürcümüz, e, karikatürcü dostumuz e, Vladimir Kadanevski de bu günü kutlamak için e, almış bu Leonardo'nun az önce sözünü ettiğim Vitri Viusus adam e, çizimini yeniden yorumlamış. Peki ne yapmış Kadanevski? Bir kere tutmuş e, bu çıplak... Adamı, e, garibanı yeniden giydirmiş. Üzerine gri renkte bir kıyafet e, var. Böyle bir kıyafet uygun görmüş. Müstehcen yerler artık görünmüyor. Ayaklarında ayakkabı var, saçlar da kısalmış. Aslında bu adam, e, doğrusunu söylemek gerekirse bir göçmen. Çünkü hemen yanı başında da bavulu duruyor. Ve bu iç içe geçmiş giyinik göçmen, o e, e, dört Kollu dört bacaklı gibi görünen e, insan vücudunun altın oranını kanıtlarcasına böyle kollarını bacaklarını yanlarına doğru açmış e, ve kendisini çevreleyen daire ile kareye karenin arasında e, yapışmış e, fakat bu karikatürde daire de o kare de o çevresindeki daire de kare de birer dikenli telden oluşuyor öyle olunca da Kazanewski'nin e, göçmen Vitrivisyus adamı e, ne ruhsal varlığı ne de maddesel varlığı o içine hapsolduğu dikenli çember ile e, dikenli karenin dışına çıkamıyor bağoluyla ile birlikte orada kalmış. Dünya İnsan Hakları Günü'nde göçmenlerin durumunu e, bu şekilde dile getirmiş. Evet. Savaşın başından beri kendisi de göçmen olan ve ailesiyle birlikte Polonya'da yaşama bildiğim kadarıyla Polonya'da yaşıyor. Böyle haberleştik. Ee, e, Polonya'da yaşamak zorunda kalan Ukraynalı e, karikatürcü Vladimir Kazanetski. Ee, İsviçre'de bir karikatür sanatçısı Pinch Pitch Comment. P-I-T-C-H diye okunuyor yanlış anlaşılmasın. Ee, Şubat ayında e, ikinci yılını dolduracağız. Aslında on yıllık bir savaş da e, yani işte geçtiğimiz iki yıl önce Şubat ayında başlayan e, sıcak savaş e, denedeyse artık dünya kamuoyunun unuttuğu Ukrayna Rusya arasındaki e, sıcak savaşa o da oldukça ironik bir şekilde dikkat çekiyor. Piçin e, karikatürünün başlığı Ukrayna savaşta ikinci kış. Gerçekten de o bölgede e, çok zor kış koşulları başlamış. E, her yer artık karlarla örtülmüş. İşte bu karlarla örtülü uçsuz bucaksız geniş arazide küçük bir çiftlik evinin karşısında e, kazdıkları uzun siperin içinde böyle derin siperin içinde e, yine kışlık kamuflaj kıyafetleriyle bekleyen iki asker e, başlıklarını görüyoruz. Kafalarını görüyoruz sadece. Kafalarını siperden dışarı çıkarmışlar. Bir yandan önlerindeki bembeyaz manzaraya bakıyorlar. Bir yandan da aralarında çene yarıştırıyorlar. Çekil. ...sol taraftaki arkadaşına sistemde bulunuyor. Ya diyordum ki şu Orta Doğu'da olup bitenler korkunç ya. Evet, ironi burada değil mi? Yani <gülüyor> unuttuğumuz ve maalesef aynı şekilde süre gelen bir savaş. Fakat e, Orta Doğu'da yani Gazze'de olup bitenin kork korkunçluğu karşısında... E, ...kimsenin de kuşkusu yok gerçekten. E, yani Ukrayna'da savaşanlar bile... E, Gazze'de olan bitene korkunç diyebiliyor. Bunun karikatürlük e, bir yanı da maalesef yok artık. Fakat evet. kimileri için bu e, ne yazık ki yeterli değil. Şimdi e, Amerika'nın 9 Aralık günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan e, acilen Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesi yani e, Sözün bittiği yer herhalde. Ekonomist ee, dergisinin e, emektar çizeri Kevin Kallogar, Kall diye imzalıyor karikatürlerini. Her ne kadar Amerikan'ın vetosundan önce çizmişse de e, bu karikatür, şimdi anlatacağım karikatürünü, karikatür e, bence mesajı itibariyle güncelliğini koruyor. E, karikatürde bir hürsünün başında e, durmakta olan Netanyahu'yu görüyoruz elinde kocaman bir tokmak hışımla kürsüye indiriyor tokmağı. Bam bam diye vuruyor böyle. Kürsün üzerinde duran büyükçe bir yapboz resmi var herhalde. Çünkü bu darbeler sonucu bu tokmak darbeleri sonucunda tamamen dağılmış. E, yapbozun yüzlerce küçük parçası havalarda uçuşuyor. Etrafa saçılmış böyle. Bibi ise, Bibi diyorlar biliyorsun e, evet. Beryem'in Natalya'ya. Bibi ise büyük bir hırsla o elindeki koca tokmakla külsüye vurmayı sürdürüyor. İşte tam o esnada karikatürün hemen sağ tarafında Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen Sam amca beliriyor. E, muhtemelen balyozu da bir bio ödünç vermiştir. yap yapbozu ne hale getirmekte olduğunu görünce kendisini e, nedense parmağıyla şöyle bir uyarma ihtiyacını hissediyor. E, Bibi unutma. Gazze'yi yeniden eski haline getirmek zorundasın. Bibi, alo. <gülüyor> Dedim ya. Kal muhtemelen bu sahneyi Amerika'nın ateşkesi eee veto etmesinden önce çizmiştir. Zira e, bırakalım bakalım Samamcan'ın Bibi uyarmasını 9 Aralık günü e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İsrail'e 106.5 milyon dolarlık acil tank vermesi satışı için yetkisini e, kullanmış. Yani e, birbirinin elindeki gurmaktan aşınan tokmağı bir anlamda yenilemiş oldu e, diyeceğim. <gülüyor> evet, bence. Evet. De. Evet. İyi bir metafor. Evet, karikatür metafor sanatı zaten. Evet. Ve e, düşün ki o tank mermileri ki İngiliz e, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre o e, e, video, foto, video muhabiri İslam Abdallah'ın 13 Ekim tarihinde öldürülmesine ve aralarında Fransız Ajans Transfres muhabiri Christina Asin'in de bulunduğu 6 başka muhabirin de yaralanmasına yol açmıştı. 13 Ekim tarihinde. Ee, savaşa burada bir ara verelim istersen ara son verelim daha doğrusu. <gülüyor> ee, insani ara diyorsunuz <gülüyor> insani karikatür minnabı. arası Karak karikatür arası verelim ne yazık ki e, savaşlar biz ne dersek diyelim e, devam ediyor edecekti evet, evet COP28 yarın e, 12 Aralık'ta e, son bulacak konuşmalarla falan e, basından edinmeyi bilgilere göre aldığım bilgilere göre bu kez e, iklim görüşmelerinde ülkeler ve petrol şirketleri küresel ısınmayla mücadelede büyük ilerleme sözü vermişler. Yüz ülke yenilenebilir enerji kullanımını 2030 itibariyle 3 katına falan çıkartmayı taahhüt evet. etmiş. Siz daha yakından takip ediyorsunuz tabii. Evet, Biraz önce abi. Ümit Şahin'le de konuştunuz. <gülüyor> yani önemli mi? peki. Yani işte ise gelecek için bulutlarımız gel gelişmek gelişmekte olan ülkeyiz sonuçta. Evet. Gelişeceğiz var. inşallah. Gelişeceğiz. İhtiyacımız var. <gülüyor> gelişmeliyiz. Şimdi e, Fransız e, bir karikatürist Pascal Gro, e, Dubai'de düzenlenen COP28 iklim zirvesinin yarınki kapanışını e, karikatürleştirmiş. Şöyle Gros'un e, karikatürün sol tarafında e, bir otoyolun üzerindeki büyükçe bir tabelayı görmekteyiz. Normal bir tabela bu. Tabelada güle güle COP28'e katılımınız için teşekkür ederiz diye yazıyor. Gayet nazik, gayet kibar. Katılımcılara işte ayrıldıkları için teşekkür ediyor. Ee, böyle bir incelik göstermiş Dubai'liler. Ee, ve karikatürün tamamında iklim zirvesinden ayrılmakta olan katılımcıları. Daha doğrusu katılımcıları değil onların araçlarını görüyoruz. Otoyol tıka basa devasa limuzinlerle dolu. Limuzin büyük böyle e, lüks araçlar. Çok var mı aralarında bilmiyorum. Seçemedim. <gülüyor> ee, Yok, bu <gülüyor> Yok mudur? O <No>, elektrikli o. <gülüyor> ha doğru. Duman bırakmıyor. Çünkü bunlar evet, duman bırakıyorlar. Bunlar evet, kesi evet. Kesip bir kara duman bırakıyorlar nedense. Ee, gökyüzü onu da atlamayalım. Gökyüzünde de sayısız jet uçakları ve helikopterler var. Onlar da böyle gökyüzünü doldurmuş fakat onların dikkat et havada bıraktıkları dumanlar o kadar koyu değil green'in daha açık tonlarında bazen böyle ince çizgiler oluşur gökyüzünde çok hoş bir görüntü olur kare kare böyle bir şeyler desenler falan da olur. Ben aslında e, karikatürcü buronun vermek istediği mesajı tam anlayamadım. E, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri güle güle sizden kurtulduk falan mı demek istiyor? Yoksa katılımcılar son sürat Dubai'den kaçıyorlar mı acaba? Ne dersin? <gülüyor> evet. ilginç bir yorum tabii bu da. Ama bence bu karikatürde eksik bir yön var. Nedir? Yatlar yok. <gülüyor> Ondan onlar da girdik. <gülüyor> duman şey yaparak bırakıyor biliyorsunuz. İyi de güzel de. Orada ha yat yat da olabilir tabii şey tarafında deniz tarafında tabii. körfez doğru, ee, doğru hem, olabilir ama sınırlamış. hem de şöyle hem de şöyle bir haber yer almıştı Guardian'da bir kop 28 günlükleri yayınlıyorlar oradaki ilginç anları paylaşıyor işte Guardian muhabirleri ee, tamamen yüzeyi güneş panelleriyle e, kaplanmış özel bir yat. Ee, isteyen her isteyen de, delegasyon üyelerini böyle eğer sıcaktan aşırı bunalırlarsa tura çıkarıyormuş böyle güneş enerjisiyle birlikte sorumlu yatçılık diyorlarmış ama bunu yapan dev işte yat üretim şirketi aynı zamanda tabii ki fosil yakıtlarda çalışan yatlarıyla <gülüyor> ünlü olan da bir şirket. Evet. E, tezatlar ne ama yine de böyle bir yatla gezinti yapmak fena değil. Ee, o <gülüyor> Peki. şeyler, güneş enerjisi üniteleri aynı zamanda gölge de yapıyorlardı değil mi? Ee, ben, hayır, şeyi kaplama olarak kullanmışlar. Ha, kaplama olarak, anladım, evet. anladım. Peki biz e, bu konuda daha fazla yorum e, yapmayı belki karikatür izleyicilerine bıraksak daha iyi olur. Ben e, geçen hafta Ömer Madra'nın e, göndermiş olduğu fakat maalesef son anda gönderdiği için programa yetiştiremediğim bir e, karikatürü anlatmaya çalışayım kendisinin yokluğunda. E, çizim e, polisler ödüllü Amerikalı bir editoryal karikatürist olan Nick Anderson. İmzasını taşıyor. E, bu karikatürde bir mağaranın içindeyiz. Fakat şimdiki zamanda değil de sanki mağara insanları zamanındayız. Zira içeride böyle sa saçı sakalı birbirine karışmış e, sadece belden aşağısı kısmen e, örtülü bir adam oturuyor. Ve onun yanında yine aynı şekilde e, eski büskü bir kıyafetle oturmakta olan küçük bir kız var. Baba kız bunlar. İlk bakışta bu ikisinin mağara insanları olduklarını zannediyoruz ama karikatürü inceledikten sonra ve konuşma balonunun içindekileri okuduktan sonra aslında fütüristik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. E, elindeki uzun sopaya geçirmiş olduğu ne diyeyim irice bir sıçan değil mi o e, sıçanı geçirmiş sopaya ve önlerinde yanmakta olan ateşe doğru tutarak e, onu pişirmeye çalışıyor. Ve bu ilkel pişirme işlemi işleme esnasında da kızına bir tarih dersi veriyor. Şöyle konuşuyor mağaradaki adam kızıyla. E, o zaman diyor biz de iklim değişikliğini önlemek için hiçbir şey yapmama kararı aldık. Aksi halde ekonomimiz zarar görecekti. E, şimdi karikatürcü Nick Anderson'ın e, böyle fütüristik ve distopik hatta bir karikatür çizmeyi iten neden ise... Yine geçen hafta, bir önceki hafta herhalde, Birleşik Birleşik Arap Evlilikleri'nde COP28'e başkanlık eden Sultan Ahmet Alcaber'in etkinlikten günler önce kömür, petrol ve doğalgazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının dünyayı mağaralar çağına geri götüreceğini söylemesiydi. Bunu işlediniz siz zaten evet, programda. Evet. Aynen şu sözleri e, sarf etmişti e, COP28 Başkanı Sultan Ahmet Alcaber. E, i̇nsanlığı mağaralar çağına döndürmeden sosyoekonomik kalkınmayla uyumlu olarak fosil yakıtlardan çıkışın yol haritasını bana bir gösterin. Tabii ironi yapıyor. Ele bir gösterin. E, Sultan Alcaber'in e, sözlerini ciddiye almayabilirsiniz. Fakat... E, Dünya'nın farklı bölgelerinde gerçekten bu sözleri çok ciddiye alan ve mağara çağına dönmekten kaçınan korkan hatta insanlar mevcut. Örneğin Venezuela bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Önce karikatürü anlatayım. Ee, Özdeş, zengin petrol yataklarına sahip Essequibo bölgesi, Uyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu 19. yüzyıldan bu yana bir anlaşmazlık konusu. Eee Geçtiğimiz hafta pazar günü Venezuela'da bir referandum yapıldı. Ve bu referandumda Venezuela'nın seçmenlerinin yüzde doksan beşinden fazlasıymış Guyana Devleti'ne ait olan Essequibo bölgesinin Venezuela'ya katılmasını onayladı. Sahane. E Bundan daha iyi bir karikatür olabilir mi? <gülüyor> Her yerde yapabilebilir bu. Değil mi? Yani hemen bir... Seviyorum. Referandum düzeneği. Nere nereyi nereyi seviyorsun? Ne bileyim? Yunan adalarını seviyor musunuz? E, İtalyayı seviyor musunuz? Hala, yapalım biraz referandum. <gülüyor> de, yapalım bir referandum. Soralım katalım kendimize. Evet, katalım bizim e, Brezilyalı karikatürci Carlos Alberto da Costa Mourim e, bu konuda ya, hakikaten e, güzel ve gerçeküstü bir karikatür çizdi ama konunun kendisi kadar gerçeküstü olmayı da beceremedi sanırım. Ee, Amorim'in karikatüründe e, Venezuela, Essequibo ve Guyana'nın e, ön planda oldukları bir Güney Amerika haritası görüyoruz. E, sol taraftaki sarı renkli değil mi Venezuela'nın üzerinde e, <gülüyor> Venezuela başkanı Maduro'yu e, görüyoruz. Sırtına böyle kendi boyunun iki misli büyüklüğünde bir çatal e, almış. Çatal bayağı bildiğimiz bir çatal. E, ve. Esecuibo e, bölgesine doğru hızla hareketlenmiş. Koşuyor böyle. Fakat sanki Maduro biraz geç kalmış gibi zira o da çatalını saplayamadan kendisinden çok daha büyük bir çatalım yani kendisininkinden çok daha büyük bir çatalım zınk diye Esecuibo'ya saplanmış olduğunu görüyoruz. Bu çatalın markası ise üzerinde yazılı petrol şirketleri. Geç kalmış yani Maduro. Evet. E, Amoryum'un karikatürünü iki taze haberle tamamlayayım. E, Amerika Birleşik Devletleri Guyana'nın yanında olduğunu göstermek için geçen hafta Guyana ile ortak bir tatbikat düzenledi. E, Brezilya ise hafta sonunda sınıra asker göndereceğini açıkladı. Güzel haberler, değil mi bunlar? Bu çok tane evet. var. Yeni ve, savaş dumanları ve falan. Venezuela'da mı? bir zaten general atadı oradaki bölgeden sorumlu olarak. Petrol şirketlerine ise 3 ay içerisinde terk etmesi talimatı verdi. Onlar genel atamamışlar mı? Kimler? Petrol şirketlerini. Petrol şirketleri. <gülüyor> Atamışlardı da açıklamaz onları. Peki. <gülüyor> Mutlaka vardır diyorsun. <gülüyor> ee, programın başında ben e, dün 75. yılını kutladığımız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden söz etmiştim. Ee, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde herkesin bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayrımlar dahil hiçbir ayrım gözetmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan ettiklerini kabul ederek 20 Kasım 1959 tarihinde de 54 maddelik Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesini ayrıca imzalamışlar. Şimdi durup dururken çocuk haklarından söz ediyor değilim tabii. Ee, hele Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun yaşamakları hakları e, gasp edilirken e, yani e, aynı şekilde dünyanın hemen her yerindeki savaşlarda e, fakat savaş bölgelerinde olmayan kimi çocukların durumu nasıl acaba? Ben dün e, örneğin Cumhuriyet gazetesinin manşetinde çok çarpıcı bir haber gördüm. E, haber özetle şöyleydi: Sağlıkta alarm pediatri bölümü kapanabilir. E, son yapılan tıpta uzmanlık sınavında çocuk cerrahisi kadrolarının yüzde 62'si, pediatri kadrolarının yüzde 60'sı boş kaldı. Profesör Doktor Aljansun, pediatri çalışanları ağır stres altında. 17 üniversitenin tercihinde pediatri sıfır çekti. Bunların e, anlamı tabi bun, buraların kapanması. Bizim çökmemiz demiş. E, çocuklara kim bakacak diye de e, sürdürüyor e, Profesör Doktor Ali Cansu e, konuşmasını. E, şimdi bu habere eşlik eden e, Zafer Temoçi'nin e, hakikaten editoryal basın karikatürü nedir sorusuna çok güzel örnek teşkil eden bir karikatürü var. E, haberle birlikte manşette yer alıyordu dün e, Cumhuriyet Gazetesi'nde. E, burada bir hastanenin pediatri bölümünün muayene odasında her halinden hasta olduğu anlaşılan küçük bir çocuk görüyoruz. Muayene yatağının üzerinde belden yukarısı çıplak e, öylece oturuyor. Çocuk bir hayli bitkin bir yandan öksürüyor bir yandan da doktorun onu muayene etmesini bekliyor ama e, ne yazık ki odanın kapısında çocuk doktorumuz kalmamıştır yazısı okunuyor. Peki bu çocuğu kim muayene edecek? İşte o noktada karikatür sanatı devreye giriyor ve Zafer için çocuğun yanı başında duran oyuncak pölüş ayının eline bir stetoskop tutuşturuyor. Oyuncak ayı üzgün ve e, gayet çaresiz bir yüz ifadesiyle kulağındaki stetoskopla çocuğun e, akciğerlerini dinliyor. Böylesine bir e, karikatür bu. Bu e, Zafer Timuçin'in çizdiği ve e, duruma da e, işaret ediyor. Son derece ciddi olan bu e, konuya parmak basıyor. Yine tesadüf, aynı haberin hemen yanında bir küçük haber daha yer alıyordu dün. E, yalnız ve mutsuzlar başlığı altında yer alan bu haberde de PISA 2022 raporundan söz ediliyordu. Bilmiyorum siz konuştunuz mu bu PISA 20, 2022 tamam. raporunu? Tamam. Evet. E, bu rapora göre Türkiye'de çocukların %27'sinin kendini yalnız hissettiği yazılıydı. Ee, bu e Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından 3 yılda bir yayınlanıyor e PISA e raporu. 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve e becerileri değerlendiriliyor burada dünyada e Avrupa'da. E bu öğrenci değerlendirme programı... E PISA 2022 testinin sonuçları geçen hafta açıklandı ve Türkiye 2022 yılında fen, matematik ve okuma alanlarında sıralamasını yani 3 ile 5 sıra yukarı taşıdı ki bu hakikaten güzel bir haber. Ancak ne yazık ki öğrencilerimiz henüz 30. sırada yer alıyorlar ve tüm branşlarda OECD ülkelerinin ortalamasının altında bir performans sergiliyorlar. Ama biz buna fazla takılmadık. Önemli olan fen, matematik ve okuma alanlarında yukarı doğru tırmanmış olmamızdı. Yine de aynı rapora göre Fransızlar e, kendilerinin 25. sırada, yani bizden e, sadece 8 sıra yukarıda yer almalarına e, ve okuma alanlarında geri düşmelerine fena halde üzülmüşler, alınmışlar. Fransa Eğitim Bakanı... Hile vardır hile. Yok. Yok mu? Yok. İle yok. İyide Düşün yok falan filan. Genelde bizde böyle açıklanıyor ya. <gülüyor> Fransızlar öyle dememiş ama. Dememiş Fransa yani. Eğitim Bakanı e, bundan acayip e, kendine vazife çıkarmış Gabriel Attal ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren Fransa'da öğrencilerin Fransızca ve matematik öğren öğrenmelerini geliştirmek amacıyla yapay zeka kullanacaklarını, yapay zekadan yararlanacaklarını açıkladı. Darısı başımıza diyeceğim. E, karikatüre gelince Liberasyon gazetesinde Coco, Colin Kirey e, gazetenin birinci sayfasında yer alan editoryal karikatüründe bizi Fransa'daki bir liseye götürüyor. E, sınıftaki bütün öğrenciler böyle sıraların altında dört ayak üzerinde yerdeler. Ellerindeki akıllı telefonlarıyla da sosyal medyada herhalde Tok sesleri çıkartarak e, geziniyorlar, e, telefonlara bakıyorlar. Her öğrencinin sırtında ise yapay zekalı bir robot oturuyor. Sıraların özen, e, üzerindeki sınav kağıtlarını bu robotlar e, o anda doldurmakla meşguller. Bu esnada sınıfı teftiş eden e, herhalde eğitim bakanı olmalı Gabriel Atal. Bir robotun, bir robotun önündeki sınav kağıdını hop diye çekip bakıyor. Ve yüzünde gayet mutlu bir gülücükle sınıfa dönüyor. Bakın seviye arttı bile diyor. Evet, darısı başımıza, değil mi? <gülüyor> Tabi. Ee, süreyi bitirdik galiba. Ben son bir karikatürü çok çabuk anlatayım. Özdeş Aha, izin verirsen. İngiltere'nin çocuklarına döneceğim. Ne yazık ki onlar bu yıl başında Noel babanın ziyaretinden mahrum kalacaklar. Öyle evet. Mi? Evet, e, The Daily Telegraph e, gazetesinde çizen Matt, e, Matthew Pritchett'in e, karikatüründe resmettiğine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Noel Baba'ya bir mektup yazmış, göndermiş. Karikatürde e, Noel Baba'yı, o baş Rudolf'a e, mektubu gösterirken görüyoruz. Şöyle diyor Noel Baba, bu yıl hediye dağıtmayacağız. Rishi Sunak sığınmacıları Ruanda'ya taşımamız için bize 290 milyon pound veriyor. Açıklayayım biraz. Meğer hiç sunağın henüz işlemeyen yani o sığınmacıları Ruanda'ya taşıma planı için şimdiye kadar tam 240 milyon pound harcanmış. Ve önümüzdeki günlerde 50 milyon pound daha gerekiyormuş. Fakat bu ana kadar sığınmacıları taşıyan bir uçak dahi havalanmamış. Göçmenleri sığınmacıları taşıyan anlaşılan çare artık Noel Baba ve Geyi'ye evet. Niye çocuklar diyor. Evet. Haftanın katkını kim seçiyor? Ben ee, benim deneyim? de aklıma şey bu Gazeliziyad'ın Noel Baba yazdığı mektup geldi. Geçen hafta okuma fırsatı bulmuştuk. Bu yıl Gazeli çocuklar için şeker, çikolata getirme, battaniye ve işte su, gıda getir diyordu. Bir anda o geldi aklıma. Orada duygusal bir Keşke Barış bir ba keşke Barış getirebilse. Evet. Öyle bir gücü olsa, keşke. öyle bir Noel Baba olsa. E, o zaman su, battaniye, gıda hepsi gelirdi. Evet doğru ee... çok haklısınız. Ee, şu Kim seçecek bilemiş. siz size bırakıyorum ben <gülüyor> şu anda. Yok yok yok ben bunları seçtim şimdi bunun içinden bir e, cımbızla bir tanesini seçip e, çıkartmak e, sana düşüyor patron olmadığına göre. Peki e, öyleyse Vladimir Kazanevski'yi madem insan hakları haftasındayız e, onu seçmeyi öneriyorum size de uygunsa. Uygun olmasa ne yapacağız? Evet. Göçmenlerin durumunu anlatan. Tamam. Peki. E, o zaman eğer sizin için uygun değilse de sizin dediğiniz olacak. Demokrasi g böyle işliyor. <gülüyor> tabii tabii ki. Bitrivius adam e, haftanın karikatürü. Hayırlı olsun. Peki görüşmek üzere. diyorum? Görüşmek tamam. size. Hoşça kal. İyi günler.